Anlat, yani biliyorsunuz zaten izlediniz, gördünüz. Ee, 2011'de e, Meta yazılım firmasını kurdum. O dönem nasıl biz geç kaldık e, mobil uygulama yapmaya e, Swift dilini kullanmaya. E, bu sefer geç kalmamak adına 2015'ten beri de Bitcoin ile ilgilenmeye başladım. E, kendi yazılımımı Ethereum çıktıktan sonra Java bilgisini Solidity'ye geçirdim. Ee, ama gel gelelim günümüzde biz Türkiye olarak bunu şu anda herhangi bir kullanım aşaması yapmıyoruz. Şu an sesim bu arada geliyor değil mi? Yani ben telefonla e, Evet evet. Konuşuyorum. Sorunsuz YouTube'dan geliyor bana. Tele, bilgisayardan mı konuşuyorum? Ya Ben yani Discord üzerinden gelir, dinliyorum ama e, YouTube'daki arkadaşlar da bir yorum yaparsa? vallahi iyi olur. Ben de bakıyorum bir yandan diğer bilgisayardan YouTube'dan ama Abi, Discord üzerinden de Youtube'den okay duyuluyor. Yani, Youtube'dan duyuluyor, evet. Ben tamam, her şeyi abi. ayarladım, merak etme. Süper. Ben bir anlamda telefondan genel sohbet ekranına bakıyorum, doğru mu? Oradan Doğruca. gelen soruyu ben iletirim. O, o tarafı. Ha, sen şey yapmanıza tamam. gerek yok. Evet, sıkıntı yok. Tamam Fatih, süper. Ee, özetle yani durum bu şekilde. Daha sonra 2016'da sanırım e, Kripto Akademi'yi kurdum. Altı ile oradan tanıştık. Ee, Benden 10 bitcoin karşılığı sistem istedi. Vermedim. <gülüyor> Altı'cum duyuyorsun değil mi? Sen konuşabiliyoruz. <gülüyor> <Saçmalar. gülüyor> İnsanları yanlış etmendirmiyor. Aynen. <gülüyor> aynen aynen şaka yapıyoruz. Ee, Altı'yla çok e, güzel bir sohbetimiz var. Yani o bu yaptığı e, projesi o kadar güzel ki umarım ileride bunun belki biz değerini anlayacağız. Bunu izleyenler değerlerini anlayacaklar. Ee, o yüzden tekrar teşekkür ederiz Fatih'e, Ali'ye, Altuğ'a böyle bir proje geliştirdikleri için. Ee, tekrar bana dönecek olursak, e, Crypto Akademi'yi kurdum, oradan e, birçok içerik paylaştım. E, daha sonra Masternode, e, sessiz harfli masternode.com'u kurup, e, Proof of Stake üzerindeki e, işleyen coineri e, İsteyen kişilere, internet üzerinden, onların ekranlarından kurulumlarını gerçekleştirdik. Ee, aşağı yukarı 250'ye yakın not kurduk. Ee, tabi ocaktan sonra hepsi zarar etmeye başladı. Ee, bu yüzden de insanlarla çok fazla uğraşmaya başla Uğraşmak istemedim için de not tarafını birazcık böyle hafifletip e, projelere yoğunlaşmaya başladık. Ee, Smart Contract uzun zamandır e, ilgilendiğim. Ee, hani burada isteyen olacaktır büyük ihtimalle, linklerini paylaşacağım. Ee, çok güzel içeriklerini okuduğum e, kitapları var. Burada getirdim bazılarını kütüphenden. Özellikle e, ilk başlayacağımız için, Samet Usta'nın yazdığı Blockchain 101 kitabıyla başlamıştım e, ben buraya. Daha sonra The da Net ve yabancı birkaç kitap okuyaraktan da bu çok yansıyor burada, onu çıkarsam acaba ya? O ekranı göremeyeceğim. E, ilerledim. Şimdi kimsenin sesini duymayınca böyle tek başıma konuşmak sıkıcı. O yüzden ben biz bence kutlayabilirim. Evet evet Fatih de işte birileriyle böyle sohbetli birileri olmayınca. İyi ben de e, geldim hadi tamam beraber yapalım. <gülüyor> evet evet arada böyle bir, <gülüyor> bir Panel bölüm, şeklinde olsun. Evet evet yani burada mesela işte okullarda falan e, ilk defa bir altıyla biz şeyde etüdyo, panel şeklinde yaptık. Sohbet şeklinde çok verimli geçti. Ama evet. okullarda mesela sunumu yapıyoruz. Sunumda aynı e, ilgi alakayı alamıyorsun çünkü kayboluyor adam bir süreden sonra. Yani anlamıyor, anlamadığı yeri soramadığı için sunum içerisinde. E, kaynıyor yani moderatör soru hakkı vermiyorsa sorusunu soramıyor. Bilmem ne çok verimi geçmiyor. Yüzden böyle Yok soru, bizim cevap... moderatörümüz iyi. İyi iyi süper yani hani bizde bu şeyler... Ee, Soru-cevaplar çok daha verimli olur. Yani insanların merak ettiklerine cevap verebilirsek daha keyifli olacağını düşündüm. Ee, Kesinlikle baş, Yani şöyle başlayalım bence. E, eminim buraya katılan birçok insan zaten smart contract'ın ne olduğunu biliyor. E, basic, temel bir e, anlatmadan çok ben beni smart contract'a çeken veyahut da insanların buna yönelmesini sağlayacak olan benim için dört tane ana değer var. Bunlardan bir tanesi instant verification yani anında bizim bu işlemi onaylatabiliyor olma gücümüz benim çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi. Tam hakimi yani authority dediğimiz ikinci e, ileride bizim smart contractor yani bu e, eğitimin ya da bu konuşmanın amacı biz ne anlatacağız? İşte smart contractor'in e, ileride bizim hayatımızı nasıl kolaylaştıracağı, nerelerde karşımıza çıkacağı gibi alanlarımız olacak. Burada hakimiyetin en önemi ve Anında onayın yani instant, instant verification öneme gerçekten e, geleneksel sözleşmelere göre çok büyük avantaj sağlayacak. Bu şu anda bir real use case örnekleri vereceğim ama e, hali hazırda hızlıca yapabileceğimiz veyahut da gerçekleşen bu tarz eylemler çok az olduğunda şu anda değeri çok anlaşılmıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi transparan olması, transparensi ve gelişmiş gizlilik yapısı smart kontraklerin e, dört ana maddesi olarak nitelendirebilirim. Önemi açısından. Bu dört madde yani. Neydi? Instant Verification, tam hakimiyet, transparan olması ve gelişmiş gizlilik yapısı. Smart kontrakleri e, gücünü ortaya koyan dört ana madde olduğunu düşünüyorum. E, bu, bu dördü smart kontraktin ileride kullanım aşamasında sağladığında insanların niçin biz bunu kullanmayız da kullanmalıyız sorusuna vereceğim cevaplardan bazıları. Tabii belki benim en çok ilgimi çeken kısımlar bunlar ama bunlar gerçekten e, smart contract'in önemli alanları. Ee, Buraya kadar mesela ben şimdi telefondan bakayım bir şey var mı abi, bir şey yazılmış mı falan. şey senin için e, şey merak ediyorum ben bu smart contractlar konusunda aslında hani e, yaptığım bir sürü çalışma var Türkiye'de. Ee, hani bunun için şirketlerin e, yapmış olduğu adımlar, atmış olduğu adımlar genel olarak nasıl gidiyor yani? Sence e, smart kontraklara geçiş ne kadar sürecektir? Altı şöyle yani bunu de çok uzun konuşuruz biliyorsun. Yani insanlar gerçekten fikirleri var, projeleri var, bizim de var, bizim de fikirlerimiz var ama bunları gerçekleştirecek bütçe sadece bunu ortaya çıkartmakla yeten şeyler değil altında yani bu bir restoran için de böyledir. Yani bir yüz bin lira bir fesilite çıkartırsın ama ihtiyacın olan asıl rakamı iki yüz bindir belki. Belki iki yüz elli bindir. Bu da biraz böyle. Geçtiğimiz zamanlarda yine Türk bir girişimciyle birlikte İngiltere'deki bütün gemi sevkiyat nakliye işlemlerine smart kontrakları çevirecek bir proje üzerinde çalıştık. Yani onların bu fikirlerini ortaya gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ee, ve yakın gelecekte de bunu İngiltere'deki sigorta ajantlarına satacaklar. Satmaya çalışacaklar. Bu nedir? Ee, bu smart kontraktın güçlerinden biridir. Yani benim hiç anlamadan mesela. Şimdi çok araya gireceğim. Çok alakasız belki ama e, nasıl işte smart kontraktlar şu anda hayatımızda e, hukusu açıdan var olmuyor. Çünkü bunu tanıyan zaten şu an sadece Amerika'da iki eyalet var. Bunlar çok yeri görüşlü hakimlermiş veyahut da bu kararı verenler yeri görüşlülermiş. Yani bu sözleşmeleri e, geleneksel sözleşmeler gibi geçerli olacaklarını e, açıkladılar kanunlarında ve bu iki eyalette şu an geçerli ama bizde veyahut da yani geri kalan yerlerinde geçerli değil. Ama smart contractlerin geçerli olduğu bir ticaret tarafı var. Bunun içerisinde çift, iki tarafında bunu kullanabiliyor olması lazım. Bu şu anda o kadar yeni bir şey ki 2007'de e, hatırlarsanız bu da kanalda belki çok kişi yani ilk mobil uygulamalar çıktığında iOS tarafında e, saçma sapan işte telefonunu arkaya çeviriyorsun işte bira dökülüyor. İşte diğer tarafa çeviriyorsun tıraş makinesi çıkıyor. Hani görüntü bazlı uygulamalar şeyde. vardı o dönem. Çok basit şeylerdi ve o günlerde benim özellikle kendi açımdan da hani buralara gelebileceğini akıl sırrı erdirememiştim. Yani şu anki uygulamalara baktığımızda şu anki Discord uygulaması bile e, nerelere geldiğini göstergesi. şimdi Smart Contract için de aynı şey geçerli. O kadar çok kullanım alanı var ki. Neden bu kadar çok kullanım alanı var? Her zaman hani Smart ile ilgili bir örnek ver diyorlar. Smart Contract ne işimize edecek? Bu Bunun çok basit bir cevabı var. Kağıtla yaptığın her sözleşme yani her Smart Contract, smart contract her geleneksel sözleşme yani bankaya gidip imzaladığın bir kredi kartı bir kredi, bir ev sözleşmesi bunların hepsi senin imzaladığın her şey smart contract'e geçebiliyor. Ee, sadece İsveç 100 milyon euro tasarruf yapmayı planlıyor. Klasik sözleşmelerindeki kağıt masraflarını ortadan kaldırarak. Bunlar doğaya vereceğin e, yararın dışında hani kimisi diyor ki eee tartışılıyor ya işte Professor Kindo'ya diye zararlar hatta eti de biri sordu da birime bizim moderatör mu anlatmıştı bir bitcoin transaction'ının bir arabanın işte 16 saniyelik binden bir şeyine tekabül ediyor falan doğaya verdiği zarar çok daha büyük gibisinden falan. Hani evet. buradaki o proof of stake taraflarıyla belki bunların önüne geçiyorsun bunun güvenlik problemlerini ortaya çıkartıyor bu seferde. Evet. Bunlar o kadar şu anda ki hani bitcoin en azından bir 2009'dan bir hayatımızda var olan bir şey olabilir bir blockchain ama yani smart contractlar daha çok yeni. Dolayısıyla e, gelişmesi çok fazla müsait. Bunu geliştirecek olanlar bizleriz. Biz Bunlara ilgi duyacak kişiler. E, şu anda smart contract'lerin en büyük alanları insanlar zannediyor ki yepyeni bir dil. E, Solidity ile smart contract'ler yapılıyor. Böyle bir şey yok. Onlarca dili var. Smart contract şu anda uygulayabildiğiniz ve o gelişiyor ki e, birazdan birkaç örnekte vereceğim. Özellikle şu anda herhangi bir e, bunu bunu ben biriyle konuşmuştum ya da altı sene bir arkadaşım yapmak istiyordu. Hazır taslak şeklinde smart contractler yapıp hani herhangi bir yazılım bilgisine ihtiyaç olmadan veyahut da bir yazılımcıya gerek kalmadan Hı -hı. E, smart contract yapılabilme e, özelliği şu anda bunu sağlayan e, iki tane proje var. Hani hayata geçti. Bunlar şu anda e, bizim hayalimizdi belki. Hani bu ben çocukken hani yemek sepeti biz yetmişler 70, 70 Yani 80 doğumlarız. 70 doğumlar nasıl Internete, internete bir domine etti yani o zaten değişiklikler 2.0 şu anda onların hakimiyetinde ve e, bu değişmesi gerekiyor şu anda yine bunu değiştirecek aslında olan, değiştirecek değiştirenler birazcık onlar yani bu projenin altında yatan kişilere baktığınızda zaten e, gecikmiş bir silikon veralı yatırımcıları var altında e, ve onlar bizim şu anda bak bu olsa çok güzel olur dediğimiz şeyleri gerçekleştirmeye başladılar bile eee Not alabilirseniz etherparty.com sitesi şu an herhangi bir yazılımcıya ihtiyaç duymadan tamamen kendi arzu ettiğiniz smart contract'ı e, hazırlayabildiğiniz bir web sitesi, bir proje, bir uygulama ve şu an beta olarak giriş yapıp bunu kullanabilirsiniz. Ee, sanırım şu yani, an taslak olarak şey yani şu anda ben mesela Wix gibi o seninle konuştuğumuz şeydi hani Wix gibi girip e, hiçbir şey coding bilmeden e, yapabiliyor muyum bu işi yani şu anda? Doğrudur yapabiliyorsun şu anda bunu. Bunu şu anda gerçekleştirebiliyorsun mesela. Bunun gibi e, blog, blogcat var bir de değil. onu da not alın yani onu da inceleyebilirsiniz. O da şu an beta aşamasını çıkarttı. O da aynı şekilde bunu kullanmanıza aynen şu an gelen mesaj altı gönderdi. Buraya, bunu da, buna da bakın. Bu ikisi şu anda. Sadece bu ikisi benim bildiklerim belki bilmediğim araştırmadığımda ve bunu yapan projeler vardır. Bu e, ileride Wix gibi, GoDaddy gibi, e, hazır site e, gibi smart kontrak yapılacak ve bu gerçekten muhteşem bir şey bence. E, ben bunu yazın hayal etmiştim böyle bir şeyin gerçekleşmesi gerektiğini ve Hindistan'dan birkaç kişiyle konuşmuştum özellikle bu konuda uzmanlaşan. Ve yani çok yüksek maliyetler çıktı ve gerçekten böyle 8-9 kişilik bir yazılım ekibinin anında ihtiyacım olması gereken bir projeydi dolayısıyla bu projeler gerçekten arkasında çok ciddi yatırımların olduğu projeler. Büyük ekipler var bunun arkasında ve hani belki ileride şu an Go'da neyse smart ileride belki Ether party'deki black block yet da buna benzer projeler onlar o olacaklar. Bu, bu kaçınılmaz bir şey yani bence. E ayrıca şu anda halihazırda ee, benim bilmediğimiz zandatını aldım şuraya. Ivy, Plutus, Solidity dışında, yani bunlar Solidity'nin dışında kullanılan, Scripto, Michelson, Hoon, Roos, Serpentet tarzı böyle bilmediğim bir sürü dil var bunları şu anda yazılabildiğiniz. Bunların hangileri kullanılıyor, hangileri kullanılmıyor? Araştırması çok zor. Biz niye Solidity'yi kullanıyoruz derseniz de ee, Java bilen ya da C bilen bir insanın rahatlıkla Solidity'ye geçiş yapabilmesinden kaynaklı. Yani bunların en basit şeylerinden mesela e, bunu merak edenlerin bunu göndereyim ben linkini şu an gözükmüyor olabilir. E, bu iki kaynak kitap gerçekten böyle temel hayat bilgisi kitabı gibi. E, Apresin yazdığı e, bu. Bunu internetten ücretsiz pdf'ini indirebilirsiniz. Bittikten sonra ben Altıya göndereyim, Altı paylaşsın burada. Bunları mutlaka okuyun. Hani sadece smart contract'la alakası, yani bir kezadan ilk önce okumunuz gereken şey. Ethereum White Paper yani bu aşağı yukarı evet 300 sayfaya yakın ama yani Vitalik'in yazdığı bir şey okumak keyifli. Yani en azından bunun ileride neye geleceğini, nerelere geleceğini daha hızlı anlayabilmek açısından bunları okumak şey, bu e, mesleği yapmasını öğretecektir efendim. Pardon yani sözünü kestim de. İstarlı. Şimdi dinleyenler için e, kitapların isimlerini bir daha alabilir miyiz? Ben yazayım bu şeye. Discord'a yazayım. Dinleyen ve okuyanlar için. Tamam yani e, Vitalik'in yazdığı zaten Ethereum White okuması gereken Hı -hı. bir şey. Bunu e, internetten free bulabilirler. Uppress'in e, Introduction to Ethereum Solidity PDF'i internette mevcut. Şöyle Hı -hı. göstereyim. E, Chris denanın yazdığı. İşte. O, ben de izleyemiyorum da o yüzden. Bu, ha öyle mi? Ben bir yandan da diğer ekrandan bakıyorum. Buradan geç geliyor biraz yayın galiba. Ee, <gülüyor> Burak halletti. Heh, tamam. Ee, bir diğeri de yine bu, bunu da ben göndereyim. Bunu bulamayabilirsiniz belki internetten. Ee, ben bunu paylaşırım sizinle pdf'ini. Senin altı böyle paylaştığın bir drive'ın vardı galiba. Bulduğun kaynakları paylaşıyordun oradan. Evet. Oraya koyarsınız. Ee, yani bunları okumak sadece yani solidity yapma yeten şeyler değil. Ee, bunların online eğitimlerini olabileceğiniz yerlerde platformlar da zaten mevcut. Ee, bunlar bunları almak e, smart contract yapmanıza yeterli mi? Ben yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü yani öğrendiğiniz herhangi bir yazılım dili size basic yapabileceğiniz projeler ortaya çıkarttı. Yani şu anda baktığınız bazı internet sitelerindeki e, yazılım eğitimleri projelerin yani en basit taraflarına anlatır. Siz kendinizi geliştirmek için olabildiğince çok smart contract e, yazmanız gerekecek. Zaten hani smart contract e, if then e, öncülünde çalışan bir sistem. Yani basit bir sistem derseniz hani Normal geleneksel bir sözleşme bile zordur aslında. Baktığınızda bir kira kontratını düşünmeyin ama bir kompleks sözleşmeyi düşünün. 20 sayfa 30 sayfa. E, firmaların kurumsal korporat sözleşmelerini düşünün. 35-40 sayfa 50 sayfada minimum başlayan şeyleri e, koda dönüştürmek kolay değil. Dolayısıyla geleneksel sözleşmelerde bir avantajımız var. Biz bunları hani karşı avukata gönderirsiniz. Avukat inceler değiştirmesi gereken yerleri değiştirir. Ee, düzenleyebilir, koyabilir. Biz, yani smart contract'de böyle bir şansımız olmuyor sonuçta. Blockchain'e gönderdiğimiz smart contract e, tekrar geri döndürüp düzeltebileceğimiz bir yapıda değil. Bu Bunun avantajlarının kadar dezavantajlarını da konuşmak gerek. Ee, burada e, dezavantajlarından bir tanesi de e, bunun yani bu tarafının dezavantajı olduğunu anlamak lazım ilk önce ve e, bazı mesela yine Başka bir konuya gireceğim ama e, token dağıtımlarındaki veyahut da ki e, token dağıtımlarında yapılan smart bazı bugler veyahut da sizin e, borsalara gönderdiğiniz bazı tokenların kaybolması ve geri dönüşülebilir olmaması bu e, sistemdeki bazı aksaklıkları ve eksiklikleri gösteren şeyler. Ama bu eksikliklerin hepsi bu e, şu anki yaşanan problemlerin çoğu. Her e, teknolojinin başlangıcında olan şeylerdi. Bunların adaptasyon süreçleri uzun sürüyor. Bunu da yaşadı, bunu da yaşadı. Ee, bunu ben hep örneğini veriyorum. Ama anlaşılması açısından, e, çünkü özellikle bazıları, hani, üniversite öğrencileri olarak de, ya da şu anki lise üniversite bunu hatırlamayacaktır ama e, ben çok iyi hatırlarım Visa kartın ilk çıkışındaki kullanım alanlarını. Bu kadar zordu ki, bu kadar yıpratıcıydı ki kart kullanmak yerine yani, nakit kullanmayı tercih ederdiniz. Kart kullanmanın bir avantajı yoktu. Şu an o kadar kolay ki yani telefona giriyorsun, şu ne kadar limitin kaldı, kaç taksitin var, nerede ne kampanyan var, ne indirimin var, her şeyi görebiliyorsun. Bu, bu çok kolay. Ee, bunu zaten şu anda Ethereum'da yapabiliyorsun yani görebiliyorsun bütün her şeyini. Ama vize ilk başlığındaki aletleri, makineleri, e, merchantların bunu e, bankalardan tahsil etme süreçleri o kadar zor ve e, yıpratıcıydı ki kullanım alanları çok Ama şimdi, hani Bakkalda bile her yerde yani. Visa kart olmayan, bir cihaz olmayan bir işletme mi kaldı, Kalmadı yani. Dünyanın her tarafında geçerli bir yapı. Dolayısıyla e, Ethereum da buradaki bazı hatalarını düzeltme yoluna doğru gidecek. Gidiyor da yani burada Ethereum'dan bahsetmek yanlış olur. Bunu yapan bir sürü e, farklı projeler var zaten. E, ERC 223 ve ERC 77 protokolleri var şu anda ERC 20 ile beraber. Bunlar e, diğer yandan geliştirme için bulunan bazı bağlantıların üzerine gelen şeyler ve e, daha bir başlangıç yani hani sadece. E, onun dışında platformları e, konuşmak lazım yani farklarını dendiğinde e, Ethereum en çok bahsettiğimiz konu ama bir Hyperledger Fabric, Nam, Stellar, bu EoLight var. Bu da tam e, başka bir yapı yani e, Neoblio, Lisk, Qtum, EOS bunların hepsi. Ee, başlı başına her şeyi değiştirebilecek olan teknolojilerden bazıları. Ee, şimdi kimisi burada diyecektir hani biz bunu aldık, liste aldık, şöyle oldu, EOS aldık bu. tamamen hani coin bazı ve borsa tarafla konuşmuyorum. Sadece teknolojinin e, geleceği noktalardan bahsediyorum. Yani bir Stellar'ın burada geldiği nokta yani Bitcoin şey, Ethereum'da 3 dakika donaylanıyorsa atıyorum 0.094 ile Stellar 5 saniyede onaylıyor ya 0.000002 sent gibi maliyetle gibi yani şimdi bu Stellar Etherden daha mı yine tartışılır ama diğer yani yazacağınız smart kontrakte hangi platformda kullanacağınızı seçmek için biraz daha vakit olduğunu düşünüyorum ve e, hepsinin farklı özellikleri olduğunu düşünüyorum ama hani burada Ether partiyi biraz daha detaylı incelersek bildiğim kadarıyla istediğiniz blockchain'e gönderebiliyor sizin smart contract'ınız. Yani bu nasıl yapmışlar bilmiyorum ama hani Stellar'sa Stellar'ın stellar, hem farklı yerlere gönderebiliyor. Bu IO Lite olan da e, Stanford e, Üniversitesi'nin Üniversitesi yaptığı bir proje. En hızlı smart contract olmayı e, hedefliyorlar. E, onu çok inceleme fırsatım olmadı açıkçası. Yani benim dikkatimi, ilgimi çekenlerden bir tanesi özellikle EOS çünkü Ethereum'un sahnede yaptığı işlem sayısına baktığınız zaman EOS sahnede milyonlarca işlem onaylıyor. Bu zaten e, centralized olan bir visa master kartının en büyük e, karşı tezlerinden biriydi yani. Ben sahnede kaç milyon işlem yapıyorum, sen sahnede kaç işlem yapıyorsun şeklindeydi. EOS burada buna sanki çözüm bulmuş gibi. Peki şeyi soracağım aslında bu EOS'un e, hani Konuşulan o sürekli bir, bir sene boyunca onlar şey yapıyor değil mi? E, ICO yapıyorlar bir sene boyunca süren bir ICO'ları var. <gülüyor> yani o kadar paraya ihtiyaçları var mı yani bu teknolojiyi geliştirebilmeleri için? Yani Ethereum e, eğer hala hala da şu an bu e, hızlı tarafa geçemiyor da EOS geçebiliyorsa saniyede milyonlarca işlem onaylamaya büyük ihtimalle çok ciddi bütçelere ihtiyaçları vardır ama neden büyük oyuncular buna yatırım yapıp da hani hatırlarsın ben Ayşüyak çok e, sıcak bakamıyorum adam değilim birazcık da karşı olan bir adama e, insanların dolandırılması bir kenara e, bu kadar gerçekten hayatımızı değiştirebilecek projelere fan bulamıyorlarsa e, burada problem birazcık da bizde gibi oluyor yani e, dolayısıyla evet para ihtiyaçları var ama e, yani bunu ICO dışında neden kalkıp tabii işte büyük bir firma, büyük bir e, kitle bunu funde etmiyor dersek. E, işte o kafaları karıştıran kısım sonuçta smart contractler kaçınılmaz bir son. Hayatımızın her yerinde olacaklar bunlar ileride. Herkes de her oyuncu da şu an buraya girmeye çalışıyor. Hepsi farklı bir e, yer edinmeye çalışıyor ama e, hangileri e, geçecek, hangileri hayatta kalacak şu anda tabii ki en bilinirli en işleyen yeni ve herhangi bir problemle karşılaşmadığımız bir Ethereum blockchain var. Ethereum smart contractler ve hani Solidity'nin belki bir kolaylığı olabilir ama hani kimisi Python yazılımcısı ki yeni neslin çoğu Python kullanıyor. Python biliyorlar. Bunlarla bunları yazacak olan sistemler gelişiyor. Herkesin kendi dilinde, kendi bilgi dilde yazabilecek olanlar gelişiyor. Çünkü eee bir laf var bu. Biri söyledi tam hatırlamıyorum söyleni ama it is, it is quite hard to work a bulletproof smart contract diyor. Yani smart contractlarının arasında gerçekten kusursuz olanı bulmak çok zor. Bunun belki daha yeni bir yapı olmasından ziyade eksikliklerinden dolayı bunu söylüyor. Yani buna bunun bug'ı bir tarafa yapacağımız herhangi bir sözleşme içerisinde. Çünkü geleneksel sözleşmeler de böyledir. Aslında uyumsuzluklar ee, sözleşmeler değildir. Aslında uyumsuzluklar insanlar arasındadır. Siz aranızdaki yapacağınız, yapacağınız bir uyumsuzlukta bunu sözleşmeye e, o an aklınıza gelmeyebilir. Bu benim daha önce çok başıma geldi. Yani daha önceki e, bazı projelerimde yaptığım normal sözleşmelerde, geleneksel sözleşmelerde gözümden kaçan, aklıma gelmeyen ve hatta hatırlamadığım şeyler ileride benim başıma çok dertmiştir. Bu da buna benzer bir şey aslında zaten. Yani bunun belki değiştirilebilir olanları, e, sürdürülebilir olanları ee, bu projeler e, öne çıkabilir ama her nasıl şu anki sözleşme şartlarında da birçok farklı sözleşme yapılabiliyor. Sadece Ethereum değil diğer e, ye, e, projelerinde bir noktada öne çıkacağı yerler olacaktır. Qtum da aynı şekilde ee, hem Ethereum blockchain'inde hem Bitcoin blockchain'indeki projelerde çalışabilen bir smart contract projesi bu da. Ee, bu da mesela benim ön plana çıkarttığım projelerden bir tanesi. değerlendirmesi gereken, üstüne gitmesi projelerden bir tanesi ama dediğim gibi bunların hangileri e, efektif anlamda çalışacağı gerçekten zamanla alakalı bir şey. E, yani smart contract ile alakalı değil ama e, Substratum geçen sene işte Web 3.0'yu çıkarttı. E, yani sunucusuz interneti vaat etti. E, Birçok fenomende bunu paylaştı bu bilgi ve yani bunun çok güzel bir teknoloji olacağını söyledi gerçekten de öyle. İzlemeyenler varsa Silicon Valley'i izleyin. Orada bu sezonunu işliyorlar şu anda. Ee, çok yani gerçekten keyifli bir dizi olmasına da oradaki yani bir Silicon Valley'de geçen bir konunun ileride hayatımıza adaptasyon sürecinin yani sancılı da olsa dahi geçmeyeceğini inkar etmek ee, biraz mantıksız geliyor yani baktığımızda dizinin introsunda e, Coinbase de var şu anda. Evet. E, ne, acaba o Litecoin, Coin e, logosu mu diyor ama ben çok benzetemedim. Benzetenler varsa evet o ama bence değil. E, ama e, velhasıl bunlar e, zaten dünyayı şu anda bu teknolojik tarafta yöneten Silicon veri. Bunun da e, hayatımızda adaptasyon sürecini oldukça kısaltacak gibi duruyor. Ether Party bu arada yanlış hatırlamıyorsam Kanada bazı bir start onlar Vancouver olması lazım çok güvenli değil ama e, o da Silicon Valley değil yani e, ama işte bunlar e, daha çok gelişmeye potansiyeli açık olan yerlerde yani şu çok önemli altı hani sen de biliyorsun yani kim e, teknoloji istese de bütçe verdi onaylamıyorlar e, yok diyorlar yüksek diyorlar e, evet. yani kolay değil Türkiye'de bir girişim sağlamak Türkiye'de normal bir yani geçin blok normal bir mobil uygulama projesine bile yatırım almanız o Angel Investor'lar tarafından hiç kolay değil. Yani bu insanlar çoğu e, bu teknolojiyi yakalayamadıkları için özellikle onlar biraz daha hani kısa sürede paralarını nasıl kazanabileceklerini hesaplarlar. Yani. Aynen yani. Ee, pardon sözünü e, e, kestim. Bu konuda çünkü biz yakınıyoruz. Yani bir, e, hani bir Angel Investor, bir yatırımcı e, için 10 takla atıyorsun. E, yani canını veriyorsun onun için. Hani şirketinin neredeyse yarısını istiyor. Ee, ama verdiği miktar çok düşük ya da işte senin e, işte belki 10 kere masaya oturman lazım ki onunla anlaşabilirsin. Hani ben de ICO'ları bu yüzden seviyorum. Çünkü artık hani mesela bugün Tokat gibi şey paylaşmış e, işte Insider'ın e, büyük başarısı diye hani ICO yapmadan da bu işleri başarabilirsiniz falan diye baktım abi 2012 yılında açılmış e, Insider. E, 2012 yılından beri e, deli gibi çalışıp e, yani 6 yılda o, o paraya ulaşabilmiş ve 6 yılda aslında o paraya ulaşmak için çalışacağını e, ufak bir ICO yani o zamanlarda ICO'lar başlamış. Yeterli miktarda ICO'dan parayı toplayıp e, o 6 yıllık süreci tamamen işine e, konsantre olup o eforu oraya sarf etsemiş belki çok farklı yerlerde olabileceklerdi. Yani e, bilmiyorum. Mümkün, ben konuda... mümkün. Mümkün. Yani ben katılıyorum zaten bu konuda. Yani yapılabilecek doğru gerçekçi ICO'lar ee, başarıya ulaşmak biraz daha kısa daha kolay oluyor daha doğrusu ve birazcık daha insanın kendine güveni geliyor. Ee, belki buna e, DICU'lar bir çözüm olabilir mi? Hani, evet. e, sonuçta orada birazcık e, daha dolandırma tarafını ortadan kaldırıyorsun. Bu güzel bir girişim bence bunun yapılması. E, ama evet Türkiye'de özellikle yapacağınız bir projenin direkt yüzde ellisini almak e, yani, yani mantıksız çağ dışı. Öyle bir şey yok. Ee, bu yüzden de zaten gelişim olmuyor çünkü burada şöyle bir şey oluyor benim birçok girişimci arkadaşımda yaşadığı sorunlardan mesela bazısı %50'sini vererek bir proje hayata geçirebiliyorsun doğru yani daha aşağısını isteyen duymadım gerçekten %50'de kapı açılıyor ee, ve yani 50 çıkmakten sonra ufak bir gelişim göstermeye başladığında bir ortak daha alman gerekiyor bir yatırım daha alman gerekiyor biraz Aynen. daha büyümen gerekiyor açılman gerekiyor bu sefer senin hissen düşmeye devam ediyor senin kurduğun şirket senin e, belki CEO'nun yaptığın şirket veyahut da geliştirmeye çalıştığın şirkette bir sene sonra iki sene sonra yüzde on yüzde on beş hissen kalıyor. Bir kere bu zaten senin moral motivasyonu düşüren bir şey oluyor. Aynı zamanda e, bazı yani o kadar bir soyun yapılması mümkün ki Türkiye'deki yapılıyor da yani o bir sermaye yatırımına gidiliyor. E, sen para koyamıyorsun işte hissen düşüyor. İşte, A tipi dedikleri bir hisse var hiç hissenin düşmediği. Eğer birazcık sapsan, işte onu yapmıyorsun, iyi bakıyorsun %5'i sen kalmış, e, sene sonu kar paylaşan yapıyorsun, seni tatmin dahil et. Bizim ayakta kalabilmemiz için gerekli maaşları ödemiyorlar. Aldığın yatırım sadece yapmak istediğin projeye odaklı. Bizim belki buradaki en büyük hatalarımızdan biri de bu. Yani sen 1 milyon dolarlık bir proje yapıyorsan ya sen 1 milyon dolar istiyorsun. E, halbuki birkaç seneki belki giderlerine yeni yapılacak marketing stratejinin hepsini belirleyip daha fazlasını istemek gerekiyor bazı şeyler geçerli kılabilmek için. Daha az önce bir iki saat önce okudum WebTechno'da oyunculardan bir tanesi, diz oyuncularından bir tanesi 1 milyon dolarlık bir e, mobil uygulama yatırım yapmış. O uygulama şu anda markette bile değil. Ama marketlerden kalkmış. E, Pet'in miydi, Pet'in miydi bu Halit Ergenç'in e, yatırım yaptığı bir mobil hmm. uygulama. E şimdi 1 milyon dolar dediğin rakam yani 4 milyon. 4 milyon TL'yi bir sene bile ayakta tutamıyorsun bak böyle bir projete. Yani evet. burada kalkıp e, insanların hani e, bunu anlaması lazım. Burada İstanbul'da 20 kişiyle konuştuysam blockchain e, için yatıracak, ayıracakları bütçe 100 bin dolar, 150 bin dolar. Şu an herhangi bir firmaya gitsen, bana da gelen bir insan sadece yazılımı ortaya koymak için isteyeceği para 100-150 bin dolar. Zaten. E, sen 150 bin dolarla yazılım olarak hiçbir şey yapamazsın ki dünyanın en iyi projesinde ortaya çıkarsan senin bir marketing stratejinin yoksa bir pazarlayamayacaksın ürünü en iyi isteği yapsan ne anlamı var insanlar seni görmedikten sonra? Bu, bu tarz problemler, Türkiye'de hep var. Ee, yaşamaya devam edecek. O yüzden hani, e, geçen gün e, Twitter'da bir arkadaşımıza yazmıştım. Hani dedim, Türkiye'den neden e, girişim, e, startup çıkmıyor sorusuna. Ve çıkacak biraz daha zaman dedi ama e, yani artık geçti. Yani, bir zaman kalmadı yani. Anladım kimden bahsediyorsun. Zaman gerçekten kalmadı. Yani destek Kal lazım mutlaka. Gitti. Evet. Yani artık başka şeyler konuştu. işte bu ether Parti. Senin aylar öncesinden konuştuk. Bak insanlar yaptı. Beta testine geçti. Biz değil beta testine proje insanlara anlatıyoruz. <gülüyor> Aa, yok yani. Anlay Anlamıyor demiyor. Mantıklı gelmiyor. Yani insanlar o kadar çok derdi problemi var ki. Böyle bir uzun projeksiyon yatırıma bakacak yani vakitleri dahi yok. O yüzden kalkıp 10 sene sonra ağlamamak gerekiyor. Yani şu an her nasıl e, bir mobil yani Şu an Türkiye'de ben kendi maçımdan söyleyeyim. 4 aydan 5 aydan önce bir mobilya uygulama projesini ortaya koyamıyoruz. Ben kendi girişimimde dahi bir sene oldu. Daha yeni e, son güncelleme yükleyebildik de kullanıcılarımızı test etmeye başladık. Neden? Çünkü yeterli bütçe istediğimiz şekilde sağlayamıyoruz Gibi projede bütün bütçeyi ben kendim sağlamaya çalışıyorum. E, bu süreç o kadar uzun ki Amerika'da sen bir bu projeyi iki ayda bir ayda artık live edebiliyorsun. Çünkü bunun kitabını onlar yazıyor zaten. Yani iPhone'a yapacağım bir uygulama dilinin kitabını biz yazmadık. Onlar yaz. Biz o kitabı okuyoruz. O kitabı evet. okuyaraktan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve başarılı olamıyoruz. Yani Türkiye'de işte yemek sepeti ya başka var mı? Hani yok diyoruz. Yani bu isim verebiliyor muyuz? da bilmiyorum verebiliyoruz ama. Ver ver. Biz... Yani hani, ha şimdi... Para kazanan uygulamalar yok mu? Var. Tabii ki de var. Ama e, ki şuna da fikrim Yani online tarafı bu işin sadece şey değil. E, yani para kazanmanın ötesinde bu bir meslek. Yani burada bir ile başlarsan iki sene sonra beş olur, on olur ama e, Türkiye'deki insanlar e, eski nesil interneti kolay yoldan kısa sürede büyük paralar kazanabilecek bir yatırılmış olarak görüyorlar. Ve çevrelerinin yaptığı yatırımların e, batmasıyla birlikte bu sektörde korkuyorlar. Yapan yok mu? Var. Yeterli mi? Değil. Ee, gibi gibi. Yani konudan birazcık saptık. Ee, Birkaç tane soru bu? var belki Fatih onları evet, şey yaptı. Evet. Soruları aynen onları alalım. İletebilirim ben. E, çok tamam, akıcı gittiği için bölmeyeyim dedim. Böyle dinliyordum ben de kapıldım. Yok, e, Fatih ben soru cevapçıyım. Her zaman bölebilirsin. Tamamdır e, o zaman. bundan e, sonra direkt arayayım. Ben konuşurum. Evet. Okey o zaman. Ee, ilk soru daha Ether Parti'den bahsettiğimiz sırada gelmişti. Orada bir sözleşme e, üretmenin, yaratmanın maliyeti nedir şeklinde? Fatih, soran arkadaş güzel sormuş. Ben orada herhangi bir sözleşme üretmedim. Ee, daha meta testinde olduğu için şu anda belki blockchain'e diplo edemiyor olabilirsiniz bunları. Ee, ama bakabilirler yani hani beta için bir herhangi bir e, daveti istemiyor herkes iyi olabilir youtube'da birisi yazmış küçük bir test yaptım ve çok iyi diye eter parti için acaba hani duyuyorsa şimdi bizi e, bir ücret demiş mi onu bir sorabiliriz evet çok sevinirim yanıt ya gelince da. iletiriz o zaman ee, diğer bir soru da çok başarılı e, mı demiş başarısız mı demiş başarılı demiş çok başarılı, başarılı küçük bir test başarısızsa blokketi de deneyebilir Yok o memnun kalmış öyle yazıyor. Süper ee, yani evet en iyi sefer parti gözüküyor. Diğer soruya geçiyorum. Ee, smart kontraktlarda hukuki esneklikler en başta olmadan e, kontraktlardaki süreçler direkt izlenecek gibi. Yapay zeka entegrasyonu kaçınılmaz mı olacak şeklinde bir soru gelmiş. Ee, güzel. Ee, yapay zeka ve smart contracti yapan bir proje var. Ee, hayata geçti. Daha doğrusu şu anda çalışmıyor ama e, bunu yapan var. Yani konuşarak, yani nasıl, nasıl Eter Parti'de ne diyoruz? işte hani Bir Wix gibi kendi sözleşmemizi e, tasarlayabiliyoruz. E, Agrello projesi de bunu e, Artificial Intelligence'la konuşarak yani işte Fatih şu evi tutacağız, işte, kiralayacağız. Burası iki artı bir işte bu adreste, bu TC numarasında. Yani bir avukatla konuşurmuş gibi sohbet ederek arka planda smart contract'imiz hazırlanıyor olacak. Agrello e, şu anda halihazırda çalışmıyor. Yani en son bir ay önce falan çek ettim sadece bir videoları vardı hani bunu anlatan. Ama e, yani Reddit'te falan Agrello hakkında gerçekten olumlu söylentiler var. Yani bunun arkasındaki kişinin daha önce AI projelerin olduğu, yaptığı ve bunda smart contract'a geçmesinin çok zor olmayacağı konuşuluyordu. E, ne o geldi Agrello? Ha evet. Agrello tarafını da incelerseniz akıllı sözleşmeler ile yapay zeka bir araya geliyor. Ee, yani biz hala smart kontraklar, yani akıllı sözleşmeler e, avukatların yerini mi alacak gibi saçma sapan bir sohbet içerisindeyken işte insanlar yapay zekalı akıllı sözleşmeler yapıyor. Hazır taslaklar halinde e, bu sözleşmelerin yerleştirebileceği ve direkt blockchain'e diploye edebileceği ee, web sitelere girişimler, startuplar halihazırda zaten şu an bugün itibariyle varlar. Ee, o soruda bir soru daha vardı sanki Fatih yanlış hatırlıyorum. Ak yapay zeka dışında. E, hukuki kısmı için e, bir açıklama yapmış ama hukuki esneklikler en başta olmadan kontratlardaki süreçler direkt izlenecek gibi şeklinde deyip sonra yapay zeka entegrasyonu kaçınılmaz mı olacak demiş. Ee, ilk etaptaki o cümlede neyi kastettiğini ben de tam kavrayamadım. Ben de anlamadım ama o iki tarafını, yani şöyle izah edelim belki e, sormak istediği şey odur. Şu anda hali hazır e, bir smart kontraktın geçerliliği Türk kanunlarında yok. Yani bunun olmamasının dışında şu an smart kontraktların bir yıl yüz kesinde şöyle bir durum var. E, en başta bahsettiğim bu gemi nakliye tarafındaki ee, proje tarafında mesela şu anda örnek veriyorum gemi yola çıktı ee, 10 Nisan'da İstanbul Limanı'na gelecek malımız şimdi normal bir sözleşme yaptık dedik ki her geç kaldığı bir gün için 100 dolar çarj edeceğim tamam ayın 20'sinde geldi gemi 10 gün geç geldi bizim 1000 dolar alacağımız var Şimdi bu bin doları almak için mahkemeye gitmen gerekiyor her adamla uyuşmazlık yaşarsan. Doğru mu? Yani adam dedi ki ya abi işte korsan geldi, benzinim bitti, işte problem yaşadım. Yani türlü türlü bahane uydurup sana o parayı ödemeyebilir. Ama bu senin hakkın. Değil mi? Yani ben o bin doları istiyorum. Çünkü sen geç geldin ve benim e, zayiatım var. Ne bileyim söz verdiğim insanlara mahcup oldum. Bilmem ne. Kayvım var. Tır kaldır. Bir sürü sebebin olabilir bu parayı almak için. Vermedi. Sen de almak için ne yapacaksın? Third party devreye gelecek. Third party kim? Mahkeme. Sen ekstradan bir avukat tutmak zorunda kalacaksın. Dava açacaksın. Belki bir sene, iki sene, belki üç sene sonra sonuçlanmasını bekleyeceksin. Bin dolar için. Doğru mu? Smart contract bunu tamamen ortadan kaldırabilir. Kaldırıyor. Yani amaç şu anda bizim tasarladığımız smart contract'ın amacı bu. Adam her geç geldiği bir gün için 0.1 etherini o hesabı otomatik olarak geçirmesini planlıyor. Dolayısıyla adam 10 gün daha geç gelse herhangi bir bahane sınmadan senin paranı ödemekle hükümde oluyor Ve ödüyü otomatik gerçekleşiyor. Bunun bu tarafını yapmak için herhangi bir kanun hükmüne gerek duymuyorsun. Bu ticaret tarafında smart konu geçerli şu an mevcut. Yani geçen şöyle bir problem oldu mesela büyük bir ee, isim vermeyeyim şey ne diyorlar Real Estate firması e, yapacağı bir sözleşme ev sahibi ve kiracı arasındaki sözleşmede kiracı e, eğer ev sahibinden parayı ödemezse yani eğer hesabında işte bir şey olmazsa ne yapacak ne yapacak abi hiçbir şey yapmayacak yani geleneksel sözleşmede ne yapıyor süre tanıyor tanımıyor mu işte çıkartmak için mahkemeye veriyor şu an bu da öyle yani smart contract seni evinden atamaz ki smart contract senin ayın beşinde o hesaptaki parayı o hesaba otomatik olarak gönderebilir Sen herhangi bir şekilde bir şey yapmana gerek kalmaz Veyahut da senin yazacağın işte bir satır bir kodla senin karşındaki taraf ee, senin hesabında ne kadar yeter olduğunu ona gösterebilirsin. Veyahut da bir şeyi depozite edebilirsin oraya varsa. Veyahut da o tarihten belli birkaç gün öncesinde o hesapta o kadar yeter olacağını ona taahhüt edebilirsin. Yani normal sözleşmeden hiçbir farkı olmayacak. Sadece bazı şeyler otomatik gerçekleşecek. Bu ticaret tarafında müthiş. Yani bu işleyecek, işliyor ama e, kanun tarafında işlemesi için... Mahkemelerin kabul etmesi lazım. Mahkemelerin smart contract'ı kabul ediyorum demesine gerek yok. Normal sözleşmeyi nasıl kabul ediyorsa, yani noter halde bir sözleşmeyi kabul ediyorsa, smart contract'ı da aynı şekilde geçerliliği olduğunu kabul edecek. Orada yazılan bir sözleşmenin kanun hükmünde yeri vardı. Bunu de, diyecek, bunu demek zorunda. Yani bu belki 3, belki 5, belki 10 sene sonra, belki Türkiye için 15 sene sonra. Ama demek zorunda. Yani en çok merak edilip ee, yazdıklarınızı okuyor muyum? Ne yapıyorum? Karıştırıyorum onları ben. Yok yok pardon ya şey yaptık kusura bakma. devam etsin abi. Ee, oradaki ne Ha. Yani şimdi oradaki sözleşmelerimizin smart kontraklarımızın geçerliliğini sağlayabilmek için e, hem bu seçim evzusuna gelecektim. Yani en çok işte hani seçimler bunlarla yapılabilir mi? Olacak mı? Olmayacak mı? E, mutlaka olacak. E, denenecek pilot bölgeler olsun. Belki çok yakın bir tarihte e, Ahtı Sarıları bir ülkenin bunu gerçekleştireceğini göreceğiz. Ama hani Türkiye'de böyle bir şeffaflıkla bunu gerçekleşme olasılığı çok mümkün gözükmüyor. E, bu yapıyı biz kendimize adapte etmemiz e, yani belki bizim çocuklarımız görebilir ama yakın gelecekte bunlar çok zor. E, dolayısıyla hani, smart contract öğrenmek isteyen biri ee, yazılımcı değilse eğer yani yazılımcı zaten smart contract öğrenmesi çok basit bir şey yani bu yapıyı e, bu ekosistemin içerisinde öğrenmesi gereken şeyler belli bunun yerli kaynakları da sorunsuz sınırsız bir şekilde var ee, yabancı kaynakları da var bunu öğrenmesi bir ayını iki ayını bilemediniz üç ayını alır ama hiç yazılım bilmeyen biri öğrenebileceği en basit dil ile başlayıp ee, uzun projeksiyonda kendine e, adapte edilebildiği de smart contract yazmaya başlayabilir. Ama e, yani her nasıl ya burada şu soru akıla geliyor bazen madem işte ether party gibi, blockhead gibi siteler çıkacak, daha da bu e, girişimler büyüyecek, buna benzer şeyler çıkacak, neden biz bunu yazmalıyız? E, bunların bazı sınırlamaları var. Yani hiçbir kompleks sözleşmeyi ether party'de yapamazsınız. Yani hatta da e, işte kette yapamazsınız her nasıl siz VIX'te sınırlı web sitesi yapabiliyorsanız, nasıl bir, e, bir kurumsal sitede bir online giriş olan bir ödeme sistemlerini entegre edebileceğiniz bir yapı bir api entegrasyonunu VIX'te GoDaddy'de sağlayamıyorsanız e, kolaylıkla, aynı şekilde o siteler içinde geçerli olacağını düşünüyorum açıkçası. E, Fatih'te belki bir yorum katabilir. E, Fatih Amurcu yani hani bilgisi dahilinde. Belki bu siteler ileride e, smart kontrakları, kompleks sözleşmeler haline çevirip bize sunabilirler. Ama e, çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yakın gelecekte. E, bu tarafta başka soru varsa evet, e, devam edeyim. Smart contract için Ethereum dışında e, herhangi bir platform da bize aynı teknolojiyi vaat ediyor mu? diye bir soru gelmiş. Tabii yani NEM, Stellar, e, EOS bunların hepsi smart contract platformları. Bunun sadece Ethereum değil e, bu açıdan e, yapılabilecek farklı sözleşmeyen yani smart kontraklarımızı kullanabileceğimiz farklı yerler mevcut. İşte az Neyse. önce ilk başta söylediğim e, Stellar e, işte saniyede e, daha hızlı işlem sağlıyor. Ethereum atıyorum, 0.050 ise e, Stellar 0.00002 e, ücretle bu sözleşmeleri execute edebiliyorsunuz, deploy edebiliyorsunuz. Daha uyguna bu imkanı sağlıyor. Ee, var yani. Daha da artacaktır. Farklı farklı noktaları var ama tercih etmek bizde gibi bir durum o zaman. Yani evet. yani Nasıl bir web sitesi yaparken e, kullanacağınız, platform yapacağınız e, projeye göre şekillenir. Yani her platformda her projeye şekillendiremezsiniz. Yani Google ilk başta farklı bir dilde başladı. Daha sonrasında bambaşka bir dile geçti. Şimdi smart Contract'la ne için kullanacağımız alakalı değişecektir. Şu anda bir real use case'i çok fazla olmadığı için hangi platformun hangisinin diğerlerine göre ne avantajları olduğunu biz sadece zaman güven güvenlik e, ve ücret olarak e, karşılaştırmalarını yapabiliriz belki ilerde bunları e, daha iyi karşılaştırabileceğimiz yerler olacaktır. Medium'da bu e, smart contract platformlarını karşılaştıran birkaç tane güzel yazı var arkadaşlar oradan daha detaylı hangi platformun e, diğerine göre ne vaat ettiğini oradan ee, okuyabilirler. Hani o Daha iyi olur çünkü e, 7-8 tane belki daha fazladır hani var olan bunların hepsini karşılaştırmak e, ne smart contract'ını ne üzerinde çalıştıracağınızla birazcık e, doğru orantıda olduğu için e, bu şekilde değerlendirmek mantıklı olacaktır. Şey e, Sercan Gökbınar yazmış şeyden, e, YouTube'dan. Onu ben okuyayım. Türkiye'de ya da herhangi bir yerde seçimlerde kullanılma ihtimali yok. Kullanılırsa bilin ki şeffaflı ya da başka bir Özelliği de illüzyon demiş. Katılıyor musun abi sen buna? Evet az önce de söylediğim gibi ben de pek inananlardan değilim Fatih. Yani uzun e, projeksiyonda belki dediğim gibi çocuğum görebilir. E, çocuğumun çocuğu da görüyor. Yani bir gün mutlaka görürüz diye tahmin ediyorum. Yani belki biz değil de hani çocuklarımız ama e, Türkiye'de e, smart yani şeffaf e, ve herhangi bir manipülasyon olmayacağı bir seçimin e, bu şekilde olacağına inanmıyorum ben de. Estonya'da e, yalnız şey yapıldığı söyleniyor. Estonya'da, Estonya'da evet. galiba. Evet, Estonya'da e, bir blockchainle seçim yapıldı. Evet. Hı -hı. Bu yani pilot peki. olarak yapıldı. Evet. Acaba onun şeffaflığı da ne kadar hani gerçekçi onu mu düşünüyorlar insanlar şu anda? Ya sen de mi böyle bir şekilde düşünüyorsun? Ben Türkiye'de bu şekilde yani vatandaşa bu şansı vereceklerini sanmadığım için düşünüyorum açıkçası. He. Anladım. Yani teknolojik açıdan herhangi bir sorun olmaması adına bu zaten herhangi bir belediye seçimi veyahut da genel seçimli olmasına gerek yok. Pilot bir bölgede e, daha küçük çaplı seçimler e, denenebilir. Bunun güveneliği, kolaylığı ve sağladığı avantajlar ortaya çıktıktan sonra belki uzun vadede yerel seçimlere kadar gidebilir. Ama ben Türkiye'nin bu şeffaflığı, bu imkanı bize vereceğini zannetmiyorum. Ee, devam edeyim ben o zaman. Ee, Ethereum platformu bir smart kontraktan ziyade insanların fon bulduğu bir sistem gibi iş görmüyor mu? Şeklinde sormuş Caner. Ee, evet yani şimdi şöyle Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Yani Ethereum'un sunduğu e, protokol e, sıfırdan bir coin çıkartmaktansa çok daha hızlı e, bir coin çıkartma olanağı sağlıyor. E, bu protokolü sağlayarak Ethereum tabanlı bir proje yani ERC 20 tokenlar e, çıkartma avantajını insanlar kullanıyor. E, kullanması da gerekiyor. Yani zaten şu an hala da bir şey. E, ama Ethereum eşittir. Smart contract e, demek %50-%60 doğru. Geri kalan kısmı e, sağladığı yani arkasındaki e, Sağladığı teknoloji yani bir EVM dediğimiz yani bir e, virtual machine kocaman bir bilgisayar. Yani bu Hı. bilgisayar içerisinde sonsuz olanak sağlıyoruz. Yani sadece smart contract olarak değerlendirmek gerek yok. ERC yani tokenını çıkartmak, bir yeni bir coin çıkartmak için kullanılmasının avantajlarını kullanıyor insanlar açıkçası. Bir de şey e, biz mesela kriptoda e, şey kullanmayı düşünüyoruz bu Swarm teknolojisini ve aynı zamanda Whisper teknolojisini. Yani bunları da istersen eğer şeyin varsa hani farklı bilgin varsa bir değinmek ister misin mesela Swarm teknolojisi hakkında pek bir şey araştırmam var mı? Hiç hiç yok. Yani okuduğum birkaç bir şey var ama bilgi verebilecek düzeyde değilim abi. İstersen sen yani. bir aradan geç. Tamam. Swarm Ya yani daha önce de söylemiştim zaten Cryptid'in e, şeyinde e, açıklamasında. E, Swarm daha çok böyle e, data e, işte bu serverless sistem olayı e, verinin e, blockchain üzerinde tutulması. Ee, ve aynı şekilde Whisper'da e, merkeziyetsiz mesajlaşma e, protokolü gibi bir şey aslında düşündüğü zaman. Yani e, hani bu sensöre karşı aynı zamanda ataklara karşı hem güvenlikli hem e, durdurulamaz iki farklı teknolojide Ethereum tabanlı e, çıkıyor şu anda yakın zamanda. Biz de bunları e, şey, adoption yapmaya çalışıyoruz. E, kendimize, kendi platformumuza koymaya çalışıyoruz. Ethereum yani dediğim gibi smart contract veya token değil farklı farklı bir sürü e, özelliği içinde barındırabilecek bir e, virtual machine yani sanal bir makine kesinlikle söylüyorum. <gülüyor> Doğru, müthiş, müthiş bu arada böyle bir şey yapıyor olmanız. Ee, daha önce de konuşmuştuk bu Hashcraft olayını yani Whisper ve Hashgraph'taki gosip olayı acaba benzer mi? Çok bilemedim şu anda ne oldu telefonu ama. E, beni en çok <gülüyor> heyecanlandıran projeden biri o Hashcraft projesi. Ben de Hashgraph'ı pek bilmiyorum bir açıkçası. <gülüyor> Evet, o okudum. da dedikodu ile yayıyor sürekli dedikodu yapıp daha hızlı sanırım bilginin geçişini sağladığı bir proje ama çok uzun sürdü yani yapacakları testler sunacakları platform ben bayağı da takip ediyorum telegramda belki 8-9 ay olmuştur hiçbir sonuç gelmedi ve hani yatırım da almıyor. şovlara da yok birçok insan dolandırıldı hatta yani heşkafet para yatıyorum zannetti neydi bilirsiniz kişilere paralar gönderdiler. Ee, bir ortaya çıksa göreceğiz de e, daha mümkün olmadı. Fatih Hamurcu bir yazı yazmıştı bu Hashcraft'la ilgili. Ee, bizi duyuyor mu bilmiyorum. Belki şu anda bir kahve çay almayı gitmiştir. Yani, ama şu anda şey gözüküyor zaten. Ee, dışarıda gözüküyor. Kapalı mı? Hı. Evet o, o biraz. Ben... Gerçi sen de yazılar yazdın sanırım Crypto Akademi üzerinden Hashcraft'la ilgili. Değil mi? Yani ee, onları okuya, evet. okuyabilir insanlar. Hashcraft merak edenler. Evet, evet. Yani yazın bir e, Hashgraph hakkında bir şeyler yazmıştım. E, ben yani yazın derken kendi internet sitelerindeki benim anladığım bilgiyi ve birçok yerde bulunan bazı detaylandırılmış yani ne yapmaya çalıştığını anlamak istiyorlarsa e, Hashgraph nedir diye yazarlarsa Google'a çıkan birkaç Türkçe kaynak siteden oradan okuyabilirler. Ama arkasındaki teknolojiyi anlayabileceğiniz yazılım e, çok fazla yok açıkçası. Yani hani okuduğumu yani Anladım ne demek hani gossip ile nasıl ağa bilgi paylaşımı yapacağını ama bunun güvenli olup olmadığını, bunun nasıl işleyiş şeklinin ne olacağını çok çözemedim açıkçası. Hani bekliyorum ama sabırsızlık hakikaten yani detaylı bir şekilde. Ee, incelemek istiyorum bunu. Ee, ama dediğim gibi, yani konuştuğumuz gibi terörüm kocaman bir bilgisayar. Yapılacak sonsuz şey var. Şu anda biz sadece belki de konuşmanın en başında söylediğim gibi işte sadece şu anda tıraş makinesini işte telefonu çevirince bir anın aktığı bir uygulamaları görüyoruz başlangıç olarak. Bu tabii ki de çok daha gelişmişlerini görüyoruz ama daha neler görebileceğimizi belki şu anda tahmin dahi edemiyorum Bunu söyleyeyim yani. Yani onda hiç şüphem yok. Bundan 4 sene sonra 5 sene sonra çıkacak şeyler belki hani bu video kalacak sonuçta 5 sene sonra döner. Güleriz yani şu anda konuştuğumuz şeylere. Çünkü ee, nasıl şu an inanamıyorsak var olan bazı uygulamaları 5 sene sonra da 4 sene sonra belki 10 sene sonra bir yana bunlar e, haliyle gelişecektir. Aklımızda yani iPhone cihazı kaçıncı iPhone'um bilmiyorum toplasam o toplam 10 sene olmuş. Yani bunun ilk 2 senese çıkan uygulamalar zaten komik hiçbir işe yaramayan uygulamalar diye bakarsan 7-8 senede nelerin çıktığı kadar hızlı geliştiğini e, zaten görebiliriz. yani 8 o kadar kısa bir süre ki aslında e, bu, bu süreç içerisinde gelişebilecek e, uygulamalar, DEP'ler, teknolojiler, belirken işte bu Agrello gibi e, şu anda sınavda sohbet ediyoruz. Belki bu şekilde sohbet ederek hayatımızdaki geri kalan ihtiyacımız olan ticaret sözleşmeleri, işte kira kontratları olsun gibi bir sürü şeyi e, internet üzerinden bir dolara, iki dolara yapay zekalara sohbet ederek gerçekleştirme imkanına ulaşacağız. Buna inancım sonsuz. İnşallah. İstersen Fatih son bir soru varsa onu iletsin. Bayağı da oldu. Seni de yormayalım daha fazla. Tamam birkaç tane de yani şu anda var olan örnekler verelim. Örnekler verelim. Olan ne varsa Fatih sen ilk başta soruları sor. Okay. Da işte, buna da anlatayım sonra en son öyle kapatalım. Fark etmez. Sen e, nasıl istiyorsan ee, öyle yapalım. Bir tane soru var şu an zaten bekleyen. Heh, tamam alalım onu o zaman. E, soru şu şekilde. Akıllı kontratlarda devlette bürokrasi azaltmak için kullanım alanı bulabilir mi? Yoksa bu işin panzehri blockchain midir? Yani devletler panzehri bulabilir derken bir kapalı blockchain şeklinde mi bir çözümü sağlayabilir? Yoksa smart contractler Devletlerin işine yarayabilecek mi soruyor. E, smart contract azalt, işine yarayabilecek mi şeklinde soruyor sanırım ama e, ya da hani bunu bilemiyorum. Sorular böyle kapalı geliyor, kapalı geliyor. <gülüyor> Yaz yazıyor tekrar şimdi, <gülüyor> tekrar yazıyor. Şimdi şöyle zaten İsveç e, smart contractlere geçerekten bazı pilot denemelerinde yılda 100 milyon euro sadece kağıttan tasarruf edecek. Yani 100 milyon euro bizim şu an e, devletimizin e, bize e, bu parayı alabilmesi için içtiğimiz meyve sularından e, saçma sapan özel tüketim vergisi adı altında temel ihtiyaçlarımızı ekleyerek bizden toparlamak istediği parayı İsveç smart kontratlarla bu parayı kağıttan tasarruf ederek sağlıyor. Yani bu bu basit bir örnek sadece yani bu sadece yeşile katkısını geç devletlerin kendine ekstradan fon sağlayabilmesi adına e, mevcuttaki hal yazıdaki yüksek giderlerini kapatabilecekleri e, başlı başına bir uygulama zaten konuşacaklar. Eğer da, güvenlik tarafını soruyorsa eğer. O da işe yarayacak mı diye e, sormuş. Doğru anlamışız. Heh, kesinlikle yarayacak. E, kullanacaklar. Kullanım alanları e, devletler için de çok geliştirecek. Yani burada devlet bazı dışında Finansal kuruluşların da yani bir bankaya gidip e, 10 bin lira kredi için 280 tane kağıt imzalamaya e, bir sizde kalacak, bir onlarda kalacak, bir genel merkezlerine gönderecekler gibi e, senden alacakları bir imza için bu kadar teferruat olmadan e, smart kontraklarla bu işlemleri çözebilecekleri zamanlar e, çok uzak durmuyor açıkçası. E, burada e, ya umarım sorusuna verebilmişimdir. Veremediysek yazmaya devam etsin çünkü son olarak e, bazı birkaç zaten bu konuşmanın asıl amacı hani ne örnekler var hayatımızı nasıl değiştirecek şekillendirecek konusundaki e, örneklerden birkaçını da e, verelim e, kapatmadan önce. Burada e, örneğin Populous var e, eğer araştırılarsa bu invoice financing uygulamalarını yapıyor şu anda smart contract ile bu uygulama. Ee, yani bu nedir? Sizin ee, atıyorum ben size faturayı keserim. E, faturayı kestikten sonra ödemeyi almak için o faturanın gitmesini beklerim ama ödemeyi alamam. İşte belli bir kısmını önceden alırım, gerek kalanını işbetimi teslim ederim gibi faturasal bazı yerleri değiştirebileceği bir smart contract yorumlanması. E, bu şu an çalışıyor. Halihazırda e, herhangi bir tarifi testi yapılıyor yani var şu anda. Ee, bunu inceleyebilirler. Propi var. Real Estate tarafında. Yani şu anda halihazırda bir ev mi almak istiyorsun? Bir ev mi kiralamak istiyorsun? Bunun akıllı sözleşmesi. Onlarda yine bir taslak olarak var ve sizin yazacağınız maddelerle bu ee, sözleşmeyi kendileri otomatik olarak sağlıyorlar. E, bunlar şu anda hali hazırda çalışan uygulamalar bu arada. Onun dışında... Ee, Uzun yani ileride mesela şu anda e, benim en çok canımı sıkanlardan biri mesela bir tanesi bazı e, muhalefet tarafı da hatta yasa tasarısı söylemişti. ya Hatırlamıyorum bir geçen sene işte muhalefet şey dedi e, milli piyangoda dedi hile var dedi. E, işte eskiden bir tane oyunumuz vardı dedi saat 9'da dedi TRT'den canlı yayınlanırdı canlı çekilirdi kazanana kazananı belliydi, çıkardı bilmem ne. Şimdi dedi işte saat kartta çekildiği belli değil. İnternete giriyorsunuz. İşte 5 tane, altı tane numara var. Eee işte sürekli çıkan yerler aynı. İşte Ankara Yeni Mahalle, Antalya Muratpaşa. Hani bunlar tesadüf mü? Bilmem ne. Ee, bunun arkasında e, oynanabilecek çok fazla varyasyon var. Yani çok fazla da bunları gerçekten istedikleri istediği rakama çıkartabilecek e, imkanları var ve e, yetimin hakkını yiyorsunuz diye birçok e, tartışmalar çıkıyor. Şimdi smart contractler bunların tamamen önüne geçiyor zaten. Yani e, blockchain'de zaten şu an bu tarz uygulamalar var. E, altı Suner'in paylaşmıştı birkaç önce, Ben bunu ek sözlükte zamanında çok önce yazmıştım. E, o da hashlerden aldıkları rakamlarla size şimdi birkaç oyun daha eklediler yine. Tamamen transfer ve şans oyunu imkanı sağlıyor. Aynı şey bunun kazı kazan içinde geçerli. Şimdi milyonlarca kazı kazan basılıyor. Ee, büyük ödülü bilmiyorum. 100.000 TL diyelim. Sanırım bir tane verilen 100.000 bin. Bunun basılıp basılamadığını bilmiyorsunuz. İçinde var mı 100.000 lira bilmiyorsunuz. Kime çıktığı mümkün değil bilmiyorsunuz. Smart contractlerle bir kazı kazan e, yaparak e, kaç tane e, kazı kazan var? E, i̇çimizde 500.000 tane var. 500 bin tanesinin kaçında 10 bin lira var, kaçında 100 bin lira var, çıkan kaç tanesi çıktı, kaç tanesi çıkmadı. Bunların hepsini görebileceğimiz e, uygulamalar, projeler geliştirilecek. Yani kazı kazanma e, şu andaki olan, var olan e, güvensizliği tamamen güvenli hale getirecek. Bu tarz e, güvenemediğimiz kuruluşlara olan e, şeyleri ortadan kaldırabilecek e, projelere çözüm olana sağlayacak smart contractler. Onun dışında e, sigorta primleri, ihale sözleşmeleri, emlak hukuku, kredi kullanımı, bunları, e, bunları tamamen smart contract'ta göreceğiz ileride. Onun e, avantajlarını sohbet başında zaten saydık ama kullanım alanları açısından e, yasal işlemlerde, finansal hizmetlerde, e, ICO'larda yani kitlesel fonlamalarda e, zaten görüyoruz şu an en yaygın gördüğümüz şey ISO'lar kitlesi ama e, yine finansal hizmetlerde, lojistikte e, bize karşımıza bunlar e, çıkacaklar e, entertainment olarak yani e, patent tarafında da smart contractler birçok yerde e, işe yarayacak yani smart contractlerin kullanım alanları sınırsız insanların hayal gücüyle e, alakalı bence Mevcut hali hazırda geleneksel sözleşmelerin dışında teknolojik açıdan da bizim hayatımızı değiştirebileceği çok fazla e, alanı var smart contractlerin. E, dolayısıyla bunlar e, ne kadar kısa sürede hayatımıza girecek, ne kadar kullanımı yaygınlaşacak, bunlar biraz da bize bağlı. Biz ne kadar bu teknolojiyi benimser, ne kadar çok e, smart contract blockchain'e e, deploy ederiz, ne kadar çok deneriz, ne kadar çok insana bunu anlatırız. Ee, o kadar hızlı gelir diye düşünüyorum. Benim e, üniversitelere gidip bunu Anadolu'daki öğrencilere anlatmam ee, onlarla bu bilgileri paylaşmak, tamamen onların da ilgisini çekmesi, araştırması belki aklına gelebilecekleri bir fikirle Türkiye'den yepyeni çok güzel projelerin çıkabilme ihtimali. Ama gel gelelim e, bu çocukların da e, paraya ihtiyaçları var ve bu parayı verecek e, parası olan insanlar bu teknolojileri anlamıyorlar. Onların anlaması için de çok güzel işte kongreler düzenleniyor. Ee, çok güzel bilgi verecek e, kanallar var, eğitimler var. Onların da e, birazcık bu teknolojiyi benimseyip e, bu teknolojiyle proje yapan insanları e, fonlayıp bu teknolojiyi halihazırda şu anda dünyada birçok örneği varken Türkiye'den de birkaç tane gerçek anlamda proje ortaya koymak gerekiyor. Yani öyle basit e, sadece kendi kripto camiasında ses getirecek bir şey değil de gerçekten ülke çapında bizim yurt dışında Türkiye'den de böyle bir proje çıktı ve yabancı kullanıcıların olabileceği uygulamaların çıkmasını dört gözle bekliyorum ve bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Evet, ee, efendim, onun dışında eğer Altu Fatih Ali yani varsa merak edilen merak ettiğiniz herhangi bir şey. Ya ben şeyi eklemek istiyorum. Ee, yani hani bu dedin ya işte konferansa gidiyorum şeyler yapıyoruz. Hani öğrencilere eğitimler veriyoruz falan. Yani bizim de aslında hani amacımız kesinlikle bu eğitimleri senin hani bu eğitimleri verirken hem karşılığını alabilmen hem bu eğitimleri alırken gençlerin de Aynı şekilde e, hani parası olmayan insanların ya da işte şey olmayan nasıl e, Ankara'da yaşıyor ama şey İstanbul'da oluyor mesela konferans bu konferansa gidemiyor. E, Bunların hepsinin e, bir şekilde ulaşabileceği bu accessibility işini e, yapmaya çalıştığımız için senin de buna destek verdiğin için biz sana teşekkür etmek istiyoruz aslında. ilk başta hani bugün Altıc buraya gelip anlatabilmende de bizim için çok önemli bunları. Ben teşekkür ederim Altuğ. Lafı ee, bile olmaz. Ee, sen kalktın İstanbul'a geldin bizim için. Benim burada oturduğum yerden bunları anlatmak, e, sevdiğimiz bir şey anlatmak çok keyifli. Umarım ileride daha çok insan bunu okur, izler. E, daha çok insan bilgenir. Sizin bu özveriniz, e, Ali'nin, Fatih'in, senin yapmış olduğunuz bu platform ve bunun ileride e, gerçekten çok daha iyi yerlere geleceğine inancım sonsuz olduğu için. Siz her zaman destekliyorum. Destekme devam edeceğim. Ee, ben teşekkür ederim. Yani bundan sonra da gibi, kusura bakma doğum günümdü. İki gündür <gülüyor> izleyemedim. Bundan sonraki akşam saat 9'daki bütün konuşmacılarımıza zevkle dinleyeceğim. Ben de sorular soracağım. Ee, Katılım katılacağım yani sohbetlere. Ee, dünü ve senin konuşmanı kaçırdım. Ee, yarın Nasıl itibaren var. ben de e, sorularımla geliyor olacağım. Sağolun. İyi akşamlar herkese arkadaşlar. İyi akşamlar, akşamlar, iyi akşamlar. Çay olması geldi. <gülüyor> Konuşuyorum iki saattir sesim gitmiyormuş meğersem ya. <gülüyor> 50 tane soru sordum abi. Hiçbirini duymadınız mı şimdi? Hiçbir şey ma duymadık maalesef. Yeni baştan alalım bence. Hafta <gülüyor> yayın yapalım senin için. <gülüyor> Hocam e, benim sormak istediğim şu. Gerçek anlamda smart kontratların en çok Nerede kullanılacağını düşünüyorsunuz ileriye yönelik? Ee, yani şu an hali hazırda kitlesel fonlamalarda kullanılıyor. İleride şu anda, yani şöyle söyleyeyim, en çok kullanılan geleneksel sözleşmeler nedir? Ee, bakarsan büyük ihtimalle e, kurumsal firmaların sözleşmeleridir, iş rakılarıdır, e, kira kontratlarıdır. Hani. Bu tarz günlük hayatımızda kullanabileceğimiz Yok de... öyle değil de hani şöyle düşünelim çok yaygınlaştığını düşünüyorum. Atıyorum işte trafik cezalarında sen işte geçiyorsun radar seni yakalıyor değil mi? Yakalıyor evine ceza geliyor. Ceza gelmiyor smart kontrakta tık senin hesabından çekiliyor diyelim mesela. Yani tamamen sisteme oturduğunu düşünürsek en çok nerede kullanılacağını düşünüyorsunuz. Ben sigorta yani sigortayla alakalı olabilecek herhangi bir işlemde kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü ee, en çok ihtiyacımız duyulan anında işlem yapılması gereken şeylerden biri sigortacılık. Ve dünyada da özellikle İngiltere'de en çok smart kontrakların şu an aldığı yatırımlar sigorta tarzı startaplar. Peki smart kontraklara bu kadar e, güvenip inanıyorken peki ileride en çok orada kullanılacağını düşünüyorken neden ona yönelik bir çalışma yapmıyorsunuz? <gülüyor> Güzel yani şöyle neden yapmadığımızı söyleyeyim. Yani mantıklı ee, değil mi söyleyeyim? Çok mantıklı, mantıksız diye bir şey yok zaten. Burada her şey mantık çerçevesinde. Yok ben de da. hani bunu düşünüp bunun üzerine acaba bir şey yapsam mı diye düşünürken aklıma bu soru geldi. Onun için soruyorum. Şimdi şöyle e, bir kere bugün de işte altı yana konuşuyorduk. Yani halihazırda benim kendi şirketimin üzerinde daha yanıt veremediğim yani ve teslim etmem gereken projeler var. Yani smart contract ile e, alakalı bir proje yapılmak için e, şu anda shipment tarafını yapıyoruz. Bunun dışında tekrar da sigortacılıkla yapıp, yani bunu benim yapıp, aylarımı harcayıp, daha sonrasında Türkiye'de buna bir yatırım yapacak bir insanı aramak, yani bu 9 senedir yaptığım bir şey çok var olan bir şey değil. O yüzden çıkan projelere, yazılım tarafına destek vermek benim bu alanda daha çok şu anda mutlu edecek bir şey. Yani tekrar bir girişim, bu tarzda bir girişim benim için şu anda çok mümkün değil. Ya ama zaten girişimcilik dediğimiz şey hani böyle her şeyi bırakıp yeniden bir şeye başlayıp ona gönül vermek değil midir? <gülüyor> e, şu an yaptığım da o zaten. Yani baktığımda e, çok uzun bir süredir zaten smart contract'ı e, e, kendi kapasitem doğrultusunda e, elimden geldiğince daha fazla yazıp daha fazla diplo edip kendi becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama hal hazırda iki tane kendi girişimimi ayakta tutmaya. Başka insanların projelerinde e, vaat ettiklerimi yerine getirmeye de çalışıyorum. Maintenance verdiğim şirketler var. Dolayısıyla benim de e, hayatım daha çok para kazanmak vesaireden öte kendime vakit verebilmek ve sevdiğim şeyleri yapabilmeye devam etmek. E, bunlar bu tabii ki ileride uzun vadede sadece e, blockchain üzerinde smart contractlerle bir startup'ı e, %100 sahibi olmak. Ama şu aşamada bugün itibariyle böyle bir şeye girişimi tek başıma yapabilmek benim üstünden kalkabileceğim bir şey değil. Abi zaten o kadar zor ki yani bir girişime yani başlamak. günümüz şartlarında. Evet gerçekten çok zor. Bir de destek almak da bunun için inanılmaz zor. Yani yakalayacağın e, tabii ki de hem maddi hem manevi manada. Destek bulabilmek, o ağı yakalayabilmek. Yani e, elinde iki tane zaten hani girişimi olduktan sonra üçüncü... Biraz farklı ama sen bence istiyorsun bunu abi. Sen, sen bence yapmak istiyorsun böyle bir şey. Ben, <gülüyor> ben, de, <gülüyor> ben de kesinlikle istiyorum ama e, bence bazı şeylerin de hakikaten zamanı var. Şu anda e, yani kitlesel onlamayla smart contract'in en büyük amacı şu anda zaten bu. E, bunun üstünden gelen projeler yani e, halihazırda işte şu an benim benim istediğim tek bir proje vardı. O da smart contract'leri taslak haline getirebilmekte. Ali, işte Fatih Altuğ tanıştığım dönemde de bunu onlara izah etmiştim. Hatta bir arkadaşlarım daha buna benzer bir fikri vardı diye hatırlamıyorsam. Ne Altuğ? Doğru Onur'un vardı evet. Onlar onurum şu anda var. defterhaneyi e, yapan arkadaşlar. <gülüyor> Onlar bu, da girişmedi oraya. E, işte buna ya yani bu girişebileceğim bir alan, mesela istediğim bir alandı ama yani buna hem bir fon bulma gibi bir, bir çalım olmadı. Ee, sadece ufak biraz araştırma yaptım. Bunun yapılabilirliğinin ne kadar zor olacağını birazcık ölçmek istedim. Yani sonuçta hayallerin eğer seni korkutmuyorsa, hayallerin çok yeterince büyük değildir. Bu beni çok korkutmuştu. Ee, ve bunun üzerine gittim. Biraz araştırmalarımı yaptıktan sonra bunun benim e, boyumu çok aştığını gördüm. çok <gülüyor> Daha çok korkmuyorum. Yani daha çok korkmanın dışında <gülüyor> bunun e, benim açımdan. Yani Amerika'da yaşıyorsam e, veyahut da buna fon bulabileceğim. Yani gerçekten bu projeye inanabilecek insanı, doğru insanı bulabilsem korkmam. Yani daha önce yedi kere baktım. Sekizinciyi baksana. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Hocam. Türkiye'de yaşıyorum. Evet o bayağı zor. Çok zor. Çok zor. Burada inan yani bu işte. E, ya hocam ben sana söyleyeyim bak Türkiye'de kullanarak... smart ile ilgili bir şey yapıp gerçekten başarılı olacaksan şöyle bir şey vaat etmen lazım. Atıyorum smart kontrakla bize bir vereceksin biz sana üç vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir evet. yatırıcan evet. yılda beş katını vereceğiz falan smart falan diye bir şey olması bir lazım. Şey. Evet smart evet. çiftlik. <gülüyor> smart çiftlik taze bir şey yapabiliriz bak. Bence yani. evet, evet. de mantıklı <gülüyor> yemin ediyorum <smart> <gülüyor> bak hiç yok. Tek oluruz <gülüyor> alemde. Her <gülüyor> alemde. Her şey böyle inanılmaz. Tamam şekilde. abi tamam kapatın abi. Kript falan tamam bırakın bu işleri. <gülüyor> tamam, aç altın kanalı aç hemen oraya geçelim. <gülüyor> abi, zaten o, o şey çiftlik bank sonrası bu özellikle insanların girişimlere bakışa çok farklılaştı yani e, o bayağı ya zaten Türkiye'de sürekli böyle bir kültür var ya işte Jetfall'lıydı Cem Uzan'ıydı işte en son bu çiftlik ban çıktı. Örnek olarak başarılı olarak kaçıp kaçıp gidebilen bunlar olduğu için insanların kafası hep böyle dolandırıcılığa gidiyor. Yani başarılı böyle sağlam projeler çıksa örnek onlar olsa yani bence farklı yerlere gidebiliriz aslında. Valla i̇şte. gidemeyiz abi biz gidemeyiz. <gülüyor> biz bence de gidemeyiz. Yani de gideceğiz. <gülüyor> tarafta inancımı birazcık kaybedenlerden ee, birçok hani kendi girişimlerim dışında e, yazılımcı olduğum için başkalarının girişimlerine de e, yaptığım için onların da nasıl ne süreçlerden geçtiğini biraz biliyorum. Ee, yani ben melek yatırımcıyım diyen adam dahi e, ilk işi projeye bakmak bunun hayatı nasıl daha kolaylaştıracağı geliştirebileceği ve hatta potansiyeli görmektense ne kadar yatıracak? Ve ne kadar kısa sürede parasına kek atlayacak, kaşak atlayacak, kaşak atlayacağa bakıyor. Tamamen ee, profit based. Evet Ondan yani bu, bu, bu kafayla da olmuyor işte. Olmadığı da paçık ortada yani. Ee, yemek sepeti bir şey değil aslında. Yani sadece yemek sepetinin çıkmasının dışında e, bu zaten çok büyük paçık. Yani Türkiye gibi tembel bir ülkede yemek sepetinin böyle büyümesi zaten çok normal. Ee, doğru kişilerle, doğru yatırımlarla. Haklıdır. Keşke daha fazla olsa, milyar dolar olsun. Önemli değil ama e, yanlış anlamasınlar da yani bu kadar büyük bir paraya satılan e, bir iş girişimin e, kalkıp da daha sonrasında e, birçok insana girişimlerine destek vermesi yerine Trabzonspor'a e, yönetici olması çok mantıklı gelmiyor işte. Yani. <gülüyor> bakmasın, bir gün olur da burayı dinlerse. E, bildiğim kadarıyla var başka yatırımları bir bebek sitesine ortak oldu. Ee, i̇nşaat. <gülüyor> e şat. İyi bebek bir uygulaması var işte e falan ama Her site anladım. E geri kalan işte Trabzonspor'a yönetici oldu. Yani hani bu, bu olmamalı. Ya Amerika'da bunun çok örneği benzerleri Bence ama de çok saçma abi yani Fenerbahçe varken niye Trabzonspor? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Yani Mert hocam. Bu arada benim ismim de Mert. Akıllı kontratlarla ilgili benim aklıma gelen çok basit, çok mantıklı ama daha yapıldığını görmediğim bir şey var. Şimdi e, birçok yerde blockchain'a ile bir ödeme sistemi var. İşte Bitcoin, le, Ethereum, le, onunla bununla hepsi bir ödeme var yani sonuç olarak. Hmm. Seçiyorsun ve ödüyorsun. İşte atıyorum Made Max varsa çok daha kolay oluyor vesaire. Ama hiçbirinde pazarlık usulü yok. Sadece Ethereum tabanlı ve akıllı kontratlarla pazarlık imkanı sunan bir ödeme yöntemi ki bence çok basit bir şey atıyorum 5 dolardır. Sen dersin ki 4,5 teklif et öde yerine. O da onaylar ya da onaylamaz gibi bir şey. Yani Sence sıkıntı. olamaz mı? Yani gitti gidiyor gibi bir açık arttırma sitesi Yok, düşürme açık değil ya. Koyduk, e... yatı aşağıya çekmasın da dedi pazarlık. Yani pazarlık yapıyorsun. Yani hani direkt ödemeyle de alabilirsin ama o 6 dolardır. Sen 5,5 teklif edersin. Adam kabul eder etmez vesaire gibi ki bütün insanlar pazarlığı sever yani net olarak. Atıyorum 100 dolardır 98'e alsa o onu sevinir abi. Yani çok olabilir. Çok mantıklı, çok basit ve hiçbir ödeme sisteminde şu an ile ilgili pazarlıkla ilgili hiçbir unsur yok. Ve pazarlıkla ilgili olan şeyler her zaman tutmuştur bugüne kadar. Ama bu işin Pazarlık otomatiklik kısmını e, direkt yok ediyor. De, manuel oluyor ödeme sistemi orada. Teklif kısmı var bu arada. Yani bildiğim kadarıyla bu Ketlerden sonra bir dünya haritası çıktı. Bir de sanat eserleri var şu an. Dijital sanat eserlerini satıyorlar. Eterno. Bir de ünlüler var. Üç tane böyle büyük bir proje var. Ee, çok saçma da olsa. Ee, Ama teklif şey derken o sen 5 dolar diyorsun o kabul ediyor. Kabul ederse sana işte şeyi veriyor ondan sonra ediyorsun. Yani aslında bu pazarlık değil. Sen atıyorum 5 dolara 4,5 dolar ...işte teklif et dersin adam kabul etti anda ödeme geçmiş olur ve biter iş. Evet, az önce bir mesaj atmış dünyada pazarlık pek olmaz gibisinden sanki öyle bir şey okudum ama e... oluyor oluyor ya, oluyor. Mutlaka oluyordur bence de yani bizim sadece ülkemizde biraz bu fazla. fazlasıyla oluyor evet. Ama yani ben şeyde Kanada'da mesela bir abimin e, dükkanı vardı bir alışveriş merkezinde. Şimdi bir adam gelip yani bildiğin e, şey e, ismini Rodi Rodi Jeans dükkanı vardı orada mont satıyordu. E, ya montlar, kıyafetler falan filan. Çinli bir adam gelip ya mağazada, alışveriş merkezinde pazarlık yapmıştı yani benim gözümün önünde montu da daha ucuza alabilmek için. Yani arkadaşlar, yani... pazarda herkes yapar ya. Hani bazıları yüz yüze yapamaz. işte çekinir, utanır, sıkılır vesaire ama dijital olunca atıyorum çok daha e, hani rahat o 95 dolar yerine 90 dolar teklif etti ve tarafta kabul ederse ne ala. Tabii yani pazarlık zaten iş dünyasının da içinde her zaman olan bir şey bence. Kesinlikle. Bakalım. Mantıklıymış, bunu düşünmek lazım aslında. Sen böyle projeler abi son dönemler halde bunlara kafa yordun. gel Gittin şey memleket. Aldı, ben bence. de proje çok biliyorsun, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu açın ben onunla ilgili söylerim size bir şeyler. <gülüyor> Güzelmiş. Valla ben ortaya attım. Yapmak isteyen varsa buyursun yapsın. <gülüyor> Olabilir Mert neden olmasın yani bu, bu, bu tarz yani belki hani 90'lere dedin e, ben sana mesaj atacağım Mert 85'e ver diyeceğim sen 85 olarak düzelteceksin yani bunu e, bu şekilde de yapılabilir ya da otomatik hale de getirebilir yani 90'e ya 85 dersin adam okey verirse fiyatı olarak otomatik olarak 85'e düşer. E, çok zor bir sistem değil aksine basit bir sistem e, yani yazılımsal tarafı çok basit. Kullanı, yani burada önemli olan bunu yapmak değil, içeride ne satacağın önemli olan veyahut da kimi oraya getireceğin. Bunu herhangi bir önemli. sisteme entegre edebileceksin. Nasıl bitcoin ödemeyi herhangi bir siteye entegre edebiliyorsan Atıyorum WordPress eklentisi var, bunun da olacak. Yani bu ödeme yöntemi olacak, blockchain ödeme yöntemi. Pazarlıklı blockchain ödeme yöntemi olacak. Adam sitesine de koyabilecek, kendi ürün yaptığı siteye de koyacak, eticari siteleri de kullanabilecek. Yani sen Bitcoinle nerede ödeme yapabiliyorsan, bununla da orada da yapılacağım. Burada da sadece Ethereum ödeme yapıyorsun ama smart contract kullanarak ödeme yapma olanağını sağlıyorsun pazarlıkla. Çok basit aslında yani. Basit yani şimdi basit bir projeyi çok komplike bir proje haline getirdin. Yani burada her <gülüyor> ee, birazcık formanı... uzun. Şimdi basit ee, ve e, hani e, basit e, derken iki dakikada falan. yapılır gibisinden değil de yok yani böyle bir proje ortaya çıkartmak çok basit evet ama bütün e-ticaret sitelerine farklı API entegrasyonlarını yapmak, yani sadece WordPress okay ama diğerlerine hepsine farklı farklılarını uyarlayabilmek e çok kolay değil açıkçası. Tabii bu ciddi bir zaman ve e at komünite e işi. İşte bunun için atıyorum e ne bileyim 10 bin dolar işte WordPress cihnetini yapana veriyorum dersin ki şu an hani çoğu coin bunu yapıyor, çoğu firma diyeyim oyun yerine. Bu tarz şeylerle ilerlenebilir. Tabi bir anda hepsini çıkartamayabilirsin. Çok doğal. Atıyorum nedir En çok WooCommerce kullanılıyordur baktığımda Onunla başlarsın. Sonra öbürküne çıkar vs. İşte sadece kendi zaten zaten... kullanmak için yaparsın. İlk önce bir API ile dökümantasyon yayınlarsın. Sonra atıyorum CMS sistemlere geçersin gibi. Zaten hani baktığımızda eğer bunu WordPress'te entegrasyonla Başarılı bir şekilde sağlarsın ki zaten şu an hala da Wordpress'te e, şeyler var. E, cryptocurrency kabul eden e, plug var. Hı hı. E, buna bir plugin yaratırsan ve ileride e, insanlar bunu kendisine adapte ederlerse yani 5 dolar bile bir, bir charge etsem pro versiyonuna e, yüz binlerce kullanım olanı sağlayacaktır. Kesinlikle Ama böyle. E, bunu sorunsuz bir biçimde. Çünkü bu e, yani bu, bu projeyi yarattım. Hadi ben döndüm tekrar kendi projelerime devam ediyorum. Veyahut da işte gelen projeleri Yok. yazıyorum. Evet. Yapamazsın çünkü WordPress çok hızlı gelişen. Sürekli güncellenermişliği kendini sürekli update etmen gereken bir alan. Evet. Çok sevdiğim güzel bir alan. Çok basit bir proje olarak algıladım ilk başta. Ama şu an fikrimi değiştiriyorum. Çok komple tamam. bir proje. Aslında. <gülüyor> Şöyle de olabilir o zaman. Ee, hani e, bazı Türk ödeme yöntemleri var ya fintechler şu an adı aklıma gelmiyor Easyco'da ee, e Easyco ödeme... da... e gibi vesaire aynen öyle ödeme yaptırdıktan sonra aslında seni o siteye yönlendiriyor onun bir landing page'inde ödemeyi yapıyorsun ya Hı -hı. senin öyle bir sayfan olur o, oradan işletebilirsin gene her siteye entegre edine, edilebiliyor olur olabilir mümkün biraz araştıralım. bakalım de de. olabilir neden olmasın Dinleyenler de belki kendileri hani proje arıyorlar. Ya yani evet, böyle bir şeylerle de. uğraşıp akıllı kontratlarla yapmak isteyenler olursa alıp uğraşabilir yani bence olabilitesi olan bir şey. Hı. Bedavadan proje çıktı hadi kim yapacak bakalım. <gülüyor> ben buradan yapıp yürüremişim altı. <gülüyor> altı yazıyormuş o yanda yeni yeni sekme açmış, yanda altı yazıyor proje. Allah <gülüyor> <gülüyor> Diğer bilgisayardan açtım. Artık. Şeyden e, neydi? Gönderdiğiniz temiz ismi. İlk başta. E, taslak olan. Gerçi o sadece şey içindi değil mi? Ethel Party. <gülüyor> Benimki mi? Benim. Evet. evet Ethel Party ile e, şey var. Bir de Cat var. Cat. <gülüyor> Onlar da belki ileride böyle şeyler. Hani, gerçi neyse. Evet abi. Teşekkür ederim e, hepinize katıldığınız için. Koyun kafası uzun süre sonra ilk defa e, bir canlı yayına katıldı. Ona teşekkür ederim geldiği için bizi seçtiği Rica için. ederim dönüşünü. Dönüşüm muhteşem olacak galiba. Bu zamanı gelmiş olabilir. Öyle hissediyorum. <Gülüyor> Yok, şey daha, olabilir. daha gelmedi. Daha gelmedi mi? İyi bekliyoruz. O zaman. <gülüyor> Eyvallah. Mert sana da teşekkür ederim. Bugün Mert teşekkür için. ederim herkese. Ha. Coin Bülten'den Fatih Fatih'e de teşekkürler. O da yine her zamanki gibi yeni medya gücünü kullandı. <gülüyor> de ben, ben de teşekkür ederim. Teşekkürler Fatih. Fatih Amurcu. Ali Ali Bey yoktu galiba bugün. Ali evet hala ortada Az önce mesaj da attım gelsene diye de telefondaymış hala. bayağı bir... sonra dinler. Tamam. Ee, ondan da sorular ederim. almak istiyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Siz de tekrar herkes... teşekkür ettim Bay bay bay bay görüşürüz bay bay herkes kendine iyi baksın iyi akşamlar